Veliler, Allah'ın itibarlı kullarıdır. Evliyanın yaptığı işlerin manasını anlayamadığımız zaman, suizanda bulunmamalıyız. Onlar hakkında daima güzel şeyler düşünmeliyiz. Onların gönlünde Allah Teala'nın aşkı, muhabbeti çok fazladır. Ne yapmışlarsa, muhakkak Allah'ın rızasına uygun yapmaya gayret etmişlerdir. Onların niyeti, Allah rızasından başka bir şey değildir. Onun için biz bu insanlar hakkında suizan edersek ne olur? O zaman çok kötü bir şey yapmış oluruz. Bu nedenle kim olursa olsun evliya olduğu bilinen bir kimseye karşı suizanda bulunmamalıyız. Onlara suizan yapılmasından Allah razı gelmez. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri ile aynı asırda yaşamış merhamet menbaa Evliyanın büyüklerinden Süveydi Sincari Hazretlerinin yaşadığı Sincar'da, velileri, mürşidi kamilleri durmadan eleştiren ve hakkında konuşup duran bir adam hasta yatağında can vermeye hazırlanıyordu. Yanındakiler sürekli olarak kelime-i şehadet getirmesi için telkinde bulunuyor, üzülüp ağlıyorlardı. Ancak adam bir türlü bu kelimeyi söylemeyi beceremiyordu. Onun bu durumuna vakıf olan bir tasavvuf ehli ise yanında rabıta yapıyordu. Sincar'da meşhur olan Allah dostu Süveydi Sincari Hazretlerinin bu müridi bir müddet sonra mürşidinin yanına vardı. Durumdan haberdar etti. Süveydi Sincari Kutus Esirru çok merhametli bir zattı. Ölüm döşeğinde yatan hastanın evine geldi. O da bir müddet rabıta yapmaya başladı. Ve daha sonra adama kelime-i şehadet getirmesi için telkinde bulundu. Bu defa adam kelime-i şehadeti getirmeye başladı bir müddet sonra da vefat etti oradakiler Süveydi Sincari hazretlerine kurban bu zat önceden kelime-i şehadeti getiremezken nasıl oldu da getirmeye başladı diye sordular Süveydi Sincari hazretleri bu adam hayattayken evliyayı kötüleyerek konuşup durduğundan onların hakkını ihlal ediyordu Allah da buna razı gelmiyordu biz de o Allah dostlarına iltica ettik onlardan istimdat diledik Maruf-i Kerhi, Ser-i Sakati, Cüneyd-i Bağdadi, İmam Şibli ve Bayezid-i Beslami Hazretlerinden himmet istedik. Bu zatın durumunu arz ettik. Hepsi de affettiler. İşte bundan sonra adamın dili çözüldü ve kelime-i şehadeti söyleyebildi, buyurdu. Kardeşlerim, başkası hakkında zanda bulunmak çok büyük günahtır. Allah razı gelmez. Onun için bir de bu kişi Allah dostuysa,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 Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir. Hucurat 49-12 İnsan bir başkası hakkında zanda bulunmakla onun hakkına girmiş olur. Kul hakkı da büyük günahtır. Bir de insan Allah dostları hakkında konuşmakla Allah'ı karşısına almış olur. Allah korusun. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini bu hususta şöyle uyarmıştır. ''Kim benim veli koluma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim.'' Bakınız bir büyük veli ne diyor? Cahillerin evliyayı inkar etmesi, büyüklere dil uzatması, onları anlamaktan uzak olmalarından ve kalplerinin bu hikmeti almamasındandır. Evliya olan zatlar, evliyalıklarını gizler, ben evliyayım demezler. Ancak onların güzel halleri ve davranışları, onların evliya olduklarını gösterir.'' Ebu'l-Fazl Ahmedi Hazretleri, miladi 16. yüzyılda Mısır'da yaşamış bir Allah dostudur. Şöyle buyuruyor, İlim sahipleriyle konuşurken dilinize sahip olun buyuruyor. Çünkü yanlışlıkla bile bir kelime sarf etseniz, bu durum ilim sahibinin gözünden kaçmaz. Size müdahale edebilir ve siz de ona itiraz ederseniz, manen zarar etmiş olursunuz. Kardeşler, Veliler, mürşidi Kamil zatlar, Allah Teâlâ'ya yakın olmakla şereflenmişlerdir. Bunların huzuruna ancak edeple girilir. Onların kalpleri Cenâb-ı Hakk'ın zikriyle meşguldür. Nefisleri ıslah olmuştur. İbadet etmekle mutlu olurlar. Akılları da bildiğimiz akıl gibi değildir. Bunun için onların yanında adaba riayet etmek lazımdır. İmam Şarani Hazretleri şöyle buyurmuştur. Bazı geceler bana manevi haller ve manevi bilgiler gelirdi. Ben unutmayayım diye hemen bir kalem bulup bu manevi halleri ve bilgileri yazardım. Ertesi gün Ebu'l Fazl Ahmedi Hazretleri'nin yanına gittiğim zaman, gördüğüm hali ve bana manen ilham yoluyla gelen bilgiler doğru mu, değil mi diye kendisine yazdıklarımı okur, arz ederdim. Çok defa şahit oldum. Ebu'l Fazl Ahmedi Hazretleri okumam için bana kağıt uzatır ve onda geceleyin gördüğü manevi ikramlardan ne bir fazla ne de bir eksik bilgiler olduğunu görürdüm. İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle diyor. Bu yol iki temel üzerine kurulmuştur. Birincisi İslamiyet'e uymaktır. Öyle ki insanın İslamiyet'in bir edebini elden kaçırmaya gönlü razı olmamalıdır. İkincisi ise yol göstereni, mürşidini sevmek ve ona çok bağlanmaktır. Öyle ki mürid, mürşidinin her şeyini beğenmelidir. Onun her sözünü, her işini güzel görmelidir. Allah Teala korusun, bu iki temelde ufak bir sarsıntı olmasın. Allah Teala'nın ihsanıyla bu iki temel sağlam olursa, dünya ve ahiret saadetleri ele geçmiş demektir.